Açık, Açık Dergi. Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Ufak bir ara verdik. Şimdi uzunca bir söyleşiye geçiyor olacağız. İskele 47'ye konuk oluyoruz. Eser Hapözdemir'in yapmış olduğu bir söyleşi bu. Osman Koç ve Bager Akbay'la uzunca bir sohbet. Ben kısa bir gizgah yapmak istiyorum. Çünkü sohbet, tam olarak sohbet birazdan hemen başlayacak. Yaratıcı endüstriler üzerine olduğunu en başında belki Söylemiştik hatırlayanlar vardır. Yaratıcı endüstrilerin ne olduğunu tanımlayacak bizlere Osman Koç ve Bager Akbay. Aslına bakarsanız kendin yap, do it yourself kültürünün 21. yüzyıl versiyonu olarak çok kabaca tanımlanabilir. Belki yaratıcı endüstriler ya da maker kültürü denen yeni kültür. Türkiye'de de son bir yılda bu güzergahta. Ee, çok fazla insana ulaşmak üzere etkinlikler kurgulanmaya başlandı. Farklı e, kurumlar tarafından küçük ölçekli etkinlikler e, olsa da varlık göstermeye başladılar. Dünyada da zaten maker kültürü yaratıcı endüstriyeler e, kültürünün giderek e, kendinden söz ettirmeye baş, başladığını söyleyebiliriz. Evet ilk maker fuarının geçtiğimiz aylarda yapıldığının e, notunda düşe, düşelim ve ulaşılacak bir kitlenin zaten var olduğu bu konuyla ilgilendiğinin zaten var olduğu ama kendi başlarına yeni bir yüzyılda yeni yaratıcı yöntemlerin peşine nasıl düşüreceğine dair bir yol haritalarının olmadığı fikriyle kurulmuş bir platform denilebilir iskele 47 için yeni bir oluşum aslına bakarsanız içerisindeki kişisel ve kurumsal diyebileceğimiz yapılar var bu kurumdan Osman Koç ve Bager Akbay'la eseri özlemini yaptığı söyleşiye geçiyoruz şimdi yaratıcı endüstriler ne yapar maker hareketi denilen hareket nedir yani bu do it kültürün 21. yüzyıl hali diyoruz biz ona kısaca ve yeni bir devrimi yol açabilir mi? en ...en son aslında üç boyutlu printerlarla biliyorsunuz özellikle çok popüler bir tartışmada başlamıştı. Bu onun çok tartışmanın, makerlık tartışmasının küçükçe bir kısmıydı aslında. Önümüzdeki yarım yüzyılda yaratıcı endüstriyelerin tüm dünyayı değiştireceğine dair bir öngörü sahibi aslında. Eskile 47 Osman Koç ve Bager Akbay'la... Serap Özdemir'in yaptığı söyleşiye geçeceğiz. Atla arabadan motorlu taşıtlara geçmek kadar büyük bir değişim olarak günlük hayatımıza geçecek durumları konuşuyor olacaklar. Evet, yaratıcı endüstriler serisi Serap Özdemir tarafından da önümüzdeki günlerde södürülecek. Bu bir ilk söyleşi. İskele 47'nin kendi mekanında yapılmış. Kayda geçiyoruz şimdi. Benim tanıtmamış 4 sene oldu. Ee, yani Birçok farklı metot denedik, yanıldık falan derken en optimum bu tarz bir şey olacağını ancak vardık ve böyle bir şey kurduk yani çünkü eskiden Ufak onun atölyesi farklı şey yerdeydi, benim yerim farklı yerdeydi, hı. kızlarım farklı yerdeydi falan. Şey ee, derken derken, evet abi olacak. biz böyle hani şimdi önce atölye kurmamız gerektiğini anladık, sonra işleri orada yapmaya başladık, sonra atölyelerin yetmediğini anladık. Ama Türkiye'nin durumu yüzünden tek başımıza böyle atölyeler kuramayacağımızı gördük, hı hı. öte yandan 10 tane böyle atölyeyi yani şey gibi, Abi köprüde her bir sürü araba var hepsi tek kişi gibi. Hı hı hı. Yani piyasada yani, 10 tane böyle atölye var hepsi tek yani. kişilerin de olmasının saçmalığını anlayın. Şey. Falan, Falan filan derken. Bunun birçok bir çok şey var. Şimdi böyle bir şey girerken sürdürülebilir olman lazım. Şimdi böyle bir şey kurarken bir tane şey düşünerek yapamazsın. Yani bir hedeften yola çıkamazsın. Bir çok pozitif şeyin bunu göstermesi lazım. Mesela sürdürülebilir olmak. Hı hı. İyi yani. Bir hayal ediyorsun, şöyle bir şey yapacağım ama işte param yetmiyor. Şimdi çok kişi birleştiğin zaman, 40-50 para kaygısı azalmış oluyor. Çünkü ne oluyor? Masrafları bölüşüyorsun. Zorda olduğun zaman birbirine destek veriyorsun. Falan. Bir kendini sigortalıyorsun aslında. Sosyal bir sigortalama modeli oluşuyor. Bir o var. İki, e, know-how artıyor. Dönüp soruyorsun. Hız inanılmaz artıyor. Yani sen hı hı. normalde ben Osmanlı'na her sorduğum şeyi mail atıyorsam, Osmanlı benden nefret ederdi yani. <gülüyor> ayrı da atıyor da o Evet, yıllardı ya. Ben bu adamla daha çok görüşmek istiyorum. Refleksim oluyor. İde siz sürekli iş yapıyorsunuz birlikte. Yani evet. Ben tanıştığım. Yani tanıştığımızdan biri aslında, bir. aslında az, az yapıyor. Bu seneden önce, yani iskeleden önce çok çok iş yapmıyorduk. Bu seneden bildiğim yani iskeleni bir yüze iyice güzeldi. Yani hep şey vardı. Abi ben bu adamla daha çok görüşmek istiyorum. Hı -hı. Bu insanlarla daha sık görüşmek istiyorum. Bal Adam moda da, Hı -hı. diğer diğerleri Cihangir yani yoldan, bezmekten, hem de böyle sürekli misafirliğe gidip bir de olmaz. Bu bayağı optimum çözüm oldu. İşin kalitesi kişiden çok süreçle alakalı. Evet. Ee, dolayısıyla hani o potansiyeli hissettiğimiz insanlar zaten var bir süre. İşte onlardan, böyle mesela canlı karşı böyle bir yer i̇şte biz burada bir yer açtık. Ee, bu tarz haplıraş da zaten aslında oluşmaya başladı. işte. Atölye İstanbul' u bir örneği. İşte Gigi'nin ve İtü de şimdi, bir labaştı Gigi. Bizim Epitom orada şimdi. O başvuruyor. Ama yavaş yavaş böyle kolonileşmeye geçiyoruz. Bana şey gibi geliyor. Biz de bak. iskele 47'deyiz şu anda tabii. <gülüyor> Onu da <gülüyor> bu arada söylemek lazım. Evet. Osman Koç'la Bagar Akbay'la konuşuyoruz. <gülüyor> Konuşmaya çalışmıyoruz. <gülüyor> yani bana şey gibi geliyor bu gezi süreci bizim yaşadığımız bir savaş Gibiydi. Ama savaş şu anlamda konuyorum. Hani bu dünya savaşı yaşadığınız zaman Dünya savaşlarında gördüğünüz, sanatta gördüğünüz O Dada şeyi var ya Yani hani hiçbir şeyin e, Anlamı olmaması. Yani mesela yazık, bütün Hı. duvar yazıları falan Aşağı yukarı o şeydeydi benim için. Yani artık yer yok. Zemin yok. Hı. Hı. Hepimiz havadayız. Zaten gün içerisinde 5 kere Ağlayıp 10 kere gülüyoruz falan böyle. Her şey çok komik. Her şey çok üzüldü falan. Her şey çok. Her şey çok. Evet o. Ve o çok dada geliyor ve ben mesela kişisel olarak dada aşığım yani. O sürecin üzerine gelen şey sanki bana tamam okey hiçbir şey yok şu anda o zaman biz bir şey yapalım. Çünkü okay. şey, ümidini yitiriyorsun orada. Büyük yapılar hani mesela yatarken hayal kuruyorsun, biri bir beni keşfedecek, çok iyi bir şeyler yaptığımı görecek. Diyecekler al bakalım sana işte para istediğin gibi hayat yaşa falan. O ümit bir üstsel bir kavramla ilgili yani bu okul olabilir, hmm. devlet olabilir. İşte bir sanat kurumu olabilir, yani senden yüce bir kurumdan bahsediyorsun. Dada döneminde o kurum yok oluyor. Bütün kurumların etkisinin sıfıra indiğini görüyorsun. Çünkü ne oluyor? İşte Biennale gezinin yanında iş çıkartamıyor falan. Hı hı. Oradaki otonom modeller çok daha kuvvetli oluyor falan. Var olduğunu saydığınız zemin kaymış oluyor. Aynen öyle. O, evet. o yüzden ne yapıyorsun? Kendi zemini kurmaya kalkıyorsun. O yüzden şu anda bu küçük atölyelerin oluşması daha çok üretime odaklanma, hep sanki o savaş sonrası üretim şeyine bağlı geçmiş Evet. Kendi üretimini yapmaya çalışan insanlar zaten küçük, yani şirket olarak da küçük, yani genel yapı olarak da küçük. Büyük sistemlerin yavaşlığı en çok bize gol oluyor. Hı hı. Evet, ee, aynen O yüzden de bu tarz bir şeye geçtiğimiz, yani o büyük sistemlerden popuk, onlardan bir şey, bir beklenti olmuyor, bir şey talep etmeyeyim. Kendi başına sürdürülebilir hale geldikten sonra onlarla masaya oturduğunda bambaşka bir iletişim modeli ortaya çıkıyor. Tabii, aksi ajans mesela yani çünkü sen ona bağımlı, onun modellediği bir yapısın ya sen mesela. Yani diyor ki sana bunu istiyorum kardeşim, çünkü para bende yani. Bizi diyoruz ki abi biz burada kendi yanımıza kavluyoruz, bunu yapıyoruz, istiyor musun? Ha falan şimdi bu başka bir model olmaya başlıyor. Galiba ihtiyacımız olan işte otonom, obsesif, ufak yapılar kendi için tutar Dışarıda önemli değil. Sonra protokollere geçiyorsun. Yani diyorsun ki tamam yani biz bunu yapıyoruz ama işte efendim şöyle bir kurum var, bizde böyle bir şey çalışmak istiyor. E masaya oturduğun zaman gerçekten şey gibi oturuyorsun yani. Karşılıklı bir anlaşma yapacaksın seni. Hmm. Ve bu da şeyi falan da bozuyor mesela işte. Yani yaptığın proje STK, sivil sosyal projesi olabilir, baya keyfine yapıyor olabilirsin. Tam para amaçlı olabilir falan. Harbi yani, olur bir sürü. Zaten sizin tabii. aslında burada yaptığınız <gülüyor> şeyin de tam bir çerçevesi yok. O yüzden yok. onu tanımlamak için yine çerçeve yok ama çerçeveye sokmaya çalışıyoruz. Bir iki şey söylesek belki daha açıklayıcı olur. Yani tam olarak bir kendin yap kültürü. Tabii zaten İSKİ'nin kurulmasıyla bu MAKER hareketinin ve MAKER toplantılarının çıkması çok paralel oldu. Hı -hı. Ve bizim bu ilk senede... Hı -hı böyle ilmi bir sebebi de olur. Yani hem e, kavramsal olarak hem çevresel olarak hem bizim kendi değişimlerimiz olarak. Ben daha mühendislik yapmaya çalışırken ya ARG severken şimdi bir anda böyle her fırsatta Anadolu'ya gidip oradaki üniversite öğrencileriyle konuşmaya çalışırken buluyorum. Yani, yani bunun özellikler hepimizi farklı farklı etkiledi. Bu Meikr hareketiyle İSKELİ'nin paralel ilerledi. Ve o hani bizi de değiştirdi. Yani biz normalde burayı hani daha... Hepimizin ayrı vardı, birleşimde aynı atölyede gibi açmışken derken öğrenciler, maker falan derken burası biraz daha etrafı açılır. ama hala, çok açıldı galiba. İşte hala. aynen öyle yani çünkü onun sebebi şey, biz burayı tasarlamadan kurduk. Hı hı. Mekanı tuttuğumuzda neresi ne olacağı belli değildi veya işte hiçbir şey yani iş modelimiz de belli değil, buranın kuralları da belli hiçbir şey belli değil. Hala aslında birçok şey belli değil çünkü hepsi böyle daha <gülüyor> süreç içinde hani organik yapılarla ilerlesin şeyiniz yani bir problem çıkmadan onun önlemini almak gereksiz oluyor ya biz burada onu yapmamaya çalıştık yani gidip bir ya, e... yolda kuruyoruz tüm gidiyor bayağı yani aslında yani ne oldu dediğin gibi hani biz burayı en başta kendimize açtık sonra burada çalışmak isteyen insanları aldık Yani öğrencilerimiz dersi gelmeye başladı zaten dört farklı kurum demeyeyim de inisiyatif var aslında içinde öte yandan onlar geldi bu sene. E, e, derneklerin gelmesi ayrı bir evet. konu aslında mesela. Hı -hı. O da ama çok basit şeylerden kaynaklandı bunlar. Yani derneklerin İzideki maddi geri sorunlarından dolayı böyle çözdük falan mesela derneklerin gelişini. Dersler öyle mesela çok önemli benim için. ben mesela ders vermekten keyif alıyorum ve hani çok fazla da yapmak istemiyorum yani buraya geldiğimizde yapmaya başladık. E yapınca ne oldu mesela? Osman'ın hayatında ders çok az vardı. Şimdi biz, ben burada yaparken Osman da girmeye başladı bana dersleri belki seneye Selin de Nagihan da girecek atıyorum Zeynep de girecek ee, mesela bir insanın hayatında temel olarak baktığında kişisel üretimlerini yapması işte ekonomik şeyini sürdürülebiliriz sağlayacak üretimlerini yapması bunlar kesiş edebilir aylık doyurulur ee, eğitim vermesi çünkü eğitim kendi konumlanmanı sağlıyor mesela ee, güzel sohbetler yaşaması falan gibi bir sürü gereklilik var bizim yaptığımız kurumlarda tanımladığımız kurumlarda bunların Çoğun yani bu çok önemli değil falan deyip atıyoruz yani. Beden derslerin çıkarılması Aynen. gibi. Aynen öyle. Literatürden. Aynen. Hatta literatürden yani eğitim programından. Tabii yani ya da yapılıyorsa da göstermelik yapılması falan filan işte. Peki tam yeri gelmişken aslında isimlerini de söyleyeyim burada olan diğer Hı. elemanların. Yani Şirket olarak aktör. e, aktörlerinden. Monolab var. Zeynel'in e, şirketi. Daha çok işte dijital tasarımlar. E, yazılımlar vesaire yapan Zain var Selinin Algeria'nın bizim dışımızdakileri söylüyorum Amber platformu işte Amber e, Biz Derneği burada hı hı. şey burada yetişimde meslek kuruluşu burada bir de bu bir var yani bu bir de mesela buluş bir iş buluş iş derneği, derneği. <gülüyor> e, bu da de güzel bir hikaye aslında yani Elif mesela bir şey bir yer açtı sonra mekana ekonomik olarak sürdüremedi çok yakındaydı o da aslında. Evet çok yakın, Yer denilenindeydi. Sonra bu buraya geldi şimdi geçici olarak ve belki kalıcı bilmiyorum. Bu da ona bir nefes zamanı veriyor aslında mesela. Hı hı. Bu tip şeyleri sağlığımıza çok değerli geliyor bana yani. Çünkü gerçekten şeydi vardı bu hikaye ya. Pokerde var işte. Şimdi üç tane poker ustası sigorta şirketine geliyorlar, kendini sigorta yaptırmaya çalışıyorlar. Sigorta şirketi diyor ki ben senin risk analizini falan yapamıyorum yani. Neye göre batıyorsun, neye göre çıkıyorsun. Sigorta yapamayız diyorlar. Bunlar da birbirlerini sigortalamaya karar veriyorlar. Diyorlar ki sigortayı tanımıyorlar. Şimdi birbirini sigortalamak güzel bir kavram çünkü e, Dürüst oluyorsun. Yani ne fazla alıyorsun ne fazla veriyorsun. Nasıl yapalım nasıl yapalım karmaşık bir şey yapmayalım basit bir şey yapalım falan derken Şey diyorlar yani iki kere hayatımıza birbirimize destek olalım. İki kere. O da şu sıfırı vurursak 1 milyon dolar ver Çünkü ilk 1 milyon dolar kazanmak çok zor. Ama sonra 1 milyon dolarla 10 milyon yapmak kolay. Dolayısıyla iki kere birbirlerine iki kere sıfırı hak veriyorlar. Zaten bu damların kazandıkları paralar hani milyon doların çok üstünde. Dolayısıyla yani onlara göre bir oran belirliyorlar. İki kere nefes hakkı veriyorlar. Bu kadar basit. Ve bunun gibi kendini sigortalama o ekosistemde çok daha doğal oluyor. Ve bizim yani, işimiz için de uygun gibi geliyor bana aslında. Bir de normalde beraber çalışmaya başladıktan sonra böyle bir birbirine tutunma durumu var ya. Hı hı. Biz biraz onu yapmıyoruz. O iyi oluyor. Yani Bakıyorum. Hem aşağı çekmek hem yükseltmek adına söylüyorsun. Aynen aynen. Şey. Yani hızlı gitmek istiyorsan tek git. Uzağa gitmek istiyorsan çok git gibi. Hani biz o ikisi arasındaki kopmaları, bağlanmaları biraz iyi oturttuk. Mesela Zeynep şey yapıyor. İşte Cosgap desteklerini falan bakıyor baya. Ben ilgilenmiyorum. Gelip ve de hani Zeynep benim bu konuda darlamıyor. Ama öte yandan işte bager işte ders veriyordu. O beni ders vermeye teşvik ettiğinde o uydu falan. Yani hani Hı -hı. birbirimize böyle ee... Tatlı sert yani evet. böyle zaten bak çerçeve yok diyoruz ya çok ağır bir çerçeve var aslında atölyede. O da şu iç huzuru yani. Hı. Çok acayip ama bu yani hani huzursuz olmayalım tartışabilelim. Yani mesela tartışabilmek bayağı ağır kaybettiğimiz bir yeti. Hı -hı. Yani. Böyle egoların önde olduğu tartışmalardan bahsetme Bayağı konuyu tartışmaktan. Mes yani. Meseleyi, meseleyi konuşabiliyor, konuşabiliyor olmak. Evet. O acayip önemli. Zaten öyle bir şey üzerindeyiz. Daha çok meseleyi konuşabileceğimiz şeyi önde tutalım. Bütün hikaye bu. Onu başardığın anda taş üzerine taş koymaya başlıyorsun. Yani acele de etmiyoruz çözümler için. Yani bakalım yavaş yavaş. Kendi onu bulur diyoruz yani. O açıdan kopyalanamaz bu model. Çünkü kişisel yapıları, karakterleri çok bağlı. Hı. Ama... Şu açıdan bir şey, his açısından kopyalanabilen bir şey. Yeter ki yani o, o, o kafanda bir planın olsun, işler yapıyor ihtiyacın olsun ve o sırada kendin gibi insanlarla yola çık modeli aslında yani Hı -hı. yakın olabileceğin, uyabilecek falan. Yapımız öyle. Dediğin gibi yani bir taraftan biz en başta kuralları koymadık, sonra çok kalabalıklaştı, sonra dedik ki ha demek ki biz yani kendimize açtık atölyeyi ama kendimize vakit ayırmıyoruz. Hı -hı. Çünkü en başta yani bu e Herkes rastgele kapıdan girebiliyor. Ee, o zaman buna bir şey yapalım. Hani haftada bir Gidim iki var. Gün var. Bunda galiba ne zaman iskele 47'den bahsese Yo, şey, etkinlikten yok, yok, kapıları ama... herkese açık diye. Evet evet. Ya <gülüyor> zaten Beçerli. öyle yani biz de şeyi öngöremiyorduk ki bu kadar çok insan geleceğini ve iş yapamaz hale geleceğimizi öngörmüyorduk. Demek ki çok ciddi bir açlık var aslında. Yani bunun gibi bir model olmadığı için de şey görmek açlık, istiyor insan. İşte sıkıntı benim için benim kafama yatmayan nokta o zaten. Bu açlık sadece görmek isteği katılmak yani, ve üretmek değil, değil mi? Değil, Meselenin tabii. özünü arkı. Aynen öyle. Yani zaten biz yani bir de içerideki yapıyı da ona göre kurduğumuz için gelenimiz gidenimiz çok sirkülasyon çok ama nasıl diyeyim sabit diyebileceğimiz insan sayısı hala çok artmadı. Hı. Çünkü hani millet buraya geliyor. Benim şöyle bir fikrim var, yapsanız diyor. Biz de yani bu fikri üretme motivasyonu bende yok diyorum. Bende bu fikri yapabileceğin malzeme var, know-how var, ortam var. ...bunları verebilirim sana ama motivasyon bende yok. Ben bunu üretmek istemiyorum diyorum yani. Ben istemiyorum çünkü onu üretmek. Sen üretmek istiyorsan... ...sana makineleri kullandırtırım. Mekanı sağlarım. Takıldığın yerde sorularını cevaplarım. Şu bu ama sen yapacaksın bunu. Zaten kendin yapı olduğu için... Aynen öyle. Zaten ben motivasyon var. içten bilenmiş. Çünkü fikri başkalarına yaptırma durumu çok arttı. Ve bu artık şey... ...tornevi tutmamış adam. Ya zaman içinde bu... ...temel insan... Mesela bir tane... Hı. Güzel yemek yapmayı bilmen lazım, bir yemeği güzel yapman lazım. En azından sifon tamir etmeyi bilmen lazım. Bazı şeyler hani biz... Temel ihtiyaçlar. Evet evet ama zor. <gülüyor> abi diğer türlü şey yani diğer türlü sen sadece böyle e, diplomasını aldığın işi yapabiliyor oluyorsun. Ama şeyden tanıklıyor şimdi o şundan oluyor. Hep yavrum şunu bitir sonra bunu yaparsın var ya. Yani. Hobi yani o... olarak yine yap. Tabii, tabii orada bitiyorlar. İnsanları sorduğun zaman hayallerini çok güzel anlatıyorlar. Hı -hı. Ama yani onu hani hayal olmadığı çok belli çünkü hiçbir şey yapmıyor o konuda. O kadar belli ki gerçekten hiçbir pozitif bir şey, araştırma yok, adam gibi falan hiçbir şey yok yani. hayaller gerçekten sırf lafta, çünkü zaten yapmaya bu güzellikler ortaya çıkıyor ya da beğenmediğine ortaya çıkıyor. Yani zaten olay hayal edeceksin, deneyeceksin, yıkacaksın yani. Çatır çatır yıkacaksın, çatırmayacaksın. Ya da yapabiliyor musun? Onu göreceksin. Sonra Tabii belki başka bir yere gideceksin. Yani yapmak dediğin şey, mesela en ufak bir şey yapmak dediğin şey 3-5 günü ise o 3-5 gün sana bir şey öğretiyor. Hayal yani bir şey öğretmiyor yani. Sen o yaparken, aa diyorsun. şöyle döneyim, böyle döneyim, bilmem ne yapayım. Yani Cem çok iyi bir model burada. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bir komşumuz Cem mesela <gülüyor> ve Tanseri <gülüyor> fuarda karşılaştı yani çok komik. Maker Fuar'dan, evet, yani. maker ondan da ayrıca bahsedelim bahsedelim. Orada. E geldi yani böyle emin olamadım falan diyor geldiğini yazıyor Allah Allah iskele 47'de hiç ah, yani inanmadım yani düşünmedim iskele konusu haber komşumuz mesela işte yani bankacı ve evinde hobi olarak bir şeyler üretiyor yani hmm. yıllardır ve kimseye bunu konuşmuyor çünkü çevresindeki kitle o değil yani o tam doğru bir örnek bir konu çünkü o gerçekten de yapmaya çalışıyor bir şey bir şey olur olmaz oradan iş modeli çıkar hayatını ona döndürebilir falan filan. onlar ayrı onlar ikinci konular yani önce yapacaksın Sonra diyeceksin bak ben bunu yapıyorum, Hı -hı. şurada zorlanıyorum, bunu bunu çevirmekte zorlanıyorum. O daha somut bir şey yani. O gerekiyor. Maker, fuarından bahsedebiliriz aslında konu açılmışken. Yani Halil büyük başarısı var orada. Halil Hali Hali, Evet, çok büyük başarısı var. Çünkü biz bu avanın içinde insanlarız. Halil dışarıdan biri olarak geldi. Ee, kısmen dışarıdan. Ve yani bir araya gelelim belki işler yaparız dedi. Ve geldik yaptık, çok acayip. Yani bir sürü organizasyon gördüm hayatım ve yaptım. Bu kadar temiz çalışıldığını görmedim. Az çalışmayla yani. Ayda bir kere toplandık. 10 keremini. Evet. O, o kadar azdı, bu aşktı. Hmm. Halil'in oradaki şeyi o en büyük bence katma değeri o. Yani herkesi toplayabildi bu alanda hani uğraşmış, küsmüş falan neyse tüm o grubu bir şekilde topladı fuar, fuar Evet bayağı verimli geçti bir de aslında fuarın içinde insanların yapabileceği uygulayabileceği alanlar da vardı kafalarındaki işleri. Zaten da daha çekici hale getirdi. Tabii şimdi şöyle olduğu için bu fuar bu yapmak dışında başka motivasyon yapılmadı. Hı. Dolayısıyla pratikti bütün şeyler. Yani bir tane sadece sahne vardı. Konuşmalar olur falan diye. En yalan tarafı da orasıydı mesela çalışan da o oldu. Sahne oluşturmaya bence çok da gerekmiyor. Direkt... Yokmuş. Yani o ayrı bir şeymiş. Onu alıyor de birinin üstlenmesi gerekiyormuş. Tamamen yapmak isteyenler orada olduğu için işlerin sahipleri etrafta duruyordu. Hı. Yani sen yüzüne baktığımı görüyorsun heyecan yani. Yaparken bizim çocuklar işleri sergilediler. Mesela o ufaklıklar böyle 6-7 yaşındaki çocuklar. Yani nasıl mutlulardı böyle. Çünkü gerçekten o işin sahibi olarak onu duruyor. ve bir şey yapmış. Bilgisayar mühendisi biri geliyor. Nasıl yaptın bunu falan diyor. Çok komik diyaloglar oluşuyor. Ve Doğru zamanmış. Yoksa bu kadar büyük bir katılım olmazdı yani. Hı hı. Hani kaç kişi katıldı bilmiyorum ama 3-5 bin en az bir katılım vardı, 3 -3. vardı diye tanımlıyor. Gündeki 2 bin mekan vardı. Mesela mekan sponsoru oldu işte. Dev gibi orada organizasyon var. Yanında böyle tamamen inanılmaz düşük bir bütçe yapılmış. Yani gerçekten bütçesiz neredeyse yapılmış bir organizasyon var yanında. Etkisi canlılığı öbüründen çok daha büyük. Garip bir hissi aslında. Çünkü şey gibi konvenin konuna şey gelecek konu. baya gelecek yanda oluyordu yani. Hani gelecek yandaydı yani. Kongre yapıyorsun ve yanda bir gelecek var. O simülasyonla gerçek arasındaki evet. fark gibi yani o yap hı hı. dediği şeylik oluyor yani. Hani hayalet şey i̇şte sınırları aş falan değil abi yap ve oradan zaten o hayaller çıkacaktır e, kısmıydı yani. Peki bu kendin yap zaten elinde malzemelerle üretebileceğin artık ya da bu 3D printerla elinde olmayan ve onun içinde olan malzemeyle üretebileceğin bir şey. Kişinin aklındaki her şeyi 3 boyuta dökebileceği bir şey. Böyle bir meselenin sponsorunun da büyük bir kurum olması aslında bir noktada eleştirilebilir belki ama sonuçta herkese ulaşabilecek bir hale gelmesi için de gerekli mi acaba? Hiç öyle düşünmedik ya. bayağı mekan vardı. yaptık Çünkü öyle bir şey yok, yani şunu konuşabilir. Mesela seni salı pazarında yapılabilir, okey yani süper idealist, bir şeyi 50 kişi kararını veremez evet. hı hı. ama şunu yapacaksın, büyük hata yapmayalım, pozisyonunuzu doğru alalım, yani mesela şunu hemen konuştuk daha ikinci toplantı, beyaz yakalı var bir sürü. İster miyiz ee, istemez miyiz? Tabi tabi, yani şey dediler mesela, abi niye yapıyoruz ki yurt dışından getirelim. Aynen öyle. Ya, buraya Aynen öyle. Ya. Yani buraya sağ dediler. İlk bu. Buradan getirince proje bulabilir miyiz? bulamazsak yurt dışında bu alanda ilgili popüler e, projeleri getirelim, onları gösterebilirler. Türkiye'de Maker Faire yapıyorsun ve direkt Türk Maker'ları çel mi takıyorsun yani? Çünkü zor e, anlattık. Makerlık veya Maker Faire falan bunlar ne kadar isim gibi gözükse de hani dolayısıyla marka gibi gözükse de veya title gibi gözükse de bunlar aslında sıfat. Yani şu anda e, x bir kişi de veya x bir üniversitede kendi kafasına göre Maker Faire yapabilir. Veya, ve bunu çok ticari de yapabilir hı hı. ve bu makerlığı değiştirmez yani şey gibi düşün güzellik yani, gelişmesi yapıyorsun aha. ben de sana göre beğeniyorum beğenmiyorum kardeşim yani, Aynen, şey yok. yani o yüzden sen makerlığı veya işte bu, hekatonları, yani bu alanın kültürel öğelerini istediğin kadar ticari değiştir gerçeği değiştirmeyecek o yüzden aslında ciddi anlamda dediğin gibi kaygılar bütmedik orada işte anlatmaya çalıştığımız şey şuydu bunu yaparsan Sürdürülebilirliği olmaz. Seneye tekrar mı çağıracaksın? Sonraki seneye tekrar mı çağıracaksın? Hı -hı. Daha kültürel bir şey, daha hani bakış açısının değişmesiyle, hani paradigmanın değişmesiyle alakalı bir şey. O yüzden böyle ilk etkinliği yaptık ve 10 milyon insan geldi, bilekiz çok hatalı olabilir. Tabii. Bu hani zaten tüm protipleme <gülüyor> ve çok iterasyonla hani dışarıdan tepkileri alıp tekrar düzeltme bakış açısına da aykırı. Sağlıklı büyümesi lazım yapıların yani. Hı -hı. Şişirirsek. Ne oluyor? Tüketim kültürü dediğimiz şey o zaten, burada da tüketiliyor yani şişeyiyorsun, şimdi sen kendi yapıp kullanıyorsun, do it yourself ile yıllar önce çıkmış bir şey aslında. Mesela bu kavramdan hiçbir önemi yok yani. Oradaki önemli şey şu, üretiyor musun, üretiyorsun. Heh. Üretirken sabit bir şey üretiyoruz. üretmeden bahsetmiyoruz. Nasıl bir üretmeden bahsediyoruz? Gerçekten günün dinamiklerine uygun bir üretmeden bahsediyoruz. Ürettiğin şeyi adam gibi paylaşıyor musun? Kapayacağım ben bunu, patent alacağım, çok para kazanacağım mı diyorsun? Ya da açtım arkadaşlar, gelin siz de takılın, biraz daha öğretelim falan. Ben zaten yapmaktan keyif alıyorum. İş modeli çıkarsa çıkar eyvallah, çıkmazsa çıkmaz Hı -hı. kafasında mısın? O yüzden biraz daha modern, yani YouTube'da tutorial izleyip yaptın, sonra da kendi yaptığın şey değişik olduğu için onu da yayınladın. Etrafında bir gerçek bir komünite, bir topluluk oluşmuş durumlardan. Biraz daha gerçek şeyler Oradaki Türk senin çok önemli bir avantajı var yapısı e, dağıtık bir yapı. Şirket yapısı garip yani ben hiç anlamadım. E, Ongun orada birey olarak vardı Tükselden ve o işleri değiştirdi bence. Evet. Yani kurum gibi değildi. Fuarın olmasına evet. yardımcı olan Evet, destek olan evet. Ongun'dan, <gülüyor> şey Ongun'dan Tükselden. de gerçekten şey zamanda işte ya Ongun orada iki karakterle oynadı. Bir taraftan şey, Makers Türkiye sitesinin kurucusu, diğer taraftan da Türksel'de çalışıyor. Ve kendi içinde o dengeyi iyi kurdu. Hani de zaten nerede... meseleye hakim. Aynen evet, öyle. Yani yani... Nerede Makers Türkiye ongun olarak konuşuyor, <gülüyor> nerede Turkcell ongun olarak hı. konuşuyor, iyi e, handle etti. Bizde bir kurumla muhatap oluyoruz değil. Hı hı. Bir kurumda bizim alanımızda motivasyon olan biriyle muhatap oluyoruz. Hı hı. Bu önemli bir fark aslında. Yani hı hı. Dev kurumlar da yoksa çalışamaz. Biz çok dinamik yapılardan bahsediyoruz. Böyle hı. yürümüyor işler yani. Çok ilginç bir şey. Fuar bitti, 5-10 gün sonra ilk toplantı yapıldı bir, sen, bir sonraki sene için ve herkes aynı heyecanla geldi yani hani bu çok garip mesela hı hı. alıştığımız bir şey değil mi? şu anda işte bu, üç, bu çarşamba yine Stüdyo oturacağız bir sonraki meklifiyle ilgili diye diye. Konuşacağız. konuşacağız isteyen gelebilir yani hani mesela her ayın ilk çarşambası evet. yapıyoruz toplantıları e, ve bayağı açık yani e, gelenler zaman bir süre ne oluyor burada anlamıyor ve kimse de anlatmak derdi değil yavaş yavaş hı hı anlaşarak ilerliyor her şey. Mesela biz bu sene için şey stratejisi, ben şahsen, benim motivasyonum o, küçük küçük bir sürü yapmalıyız. Büyük, daha da organik hale gelmeli diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden ben seni büyük meklüfe yapacaksak eğer, yapana kadar 5-10 tane yapmayı küçük çapta... Deneyimlemeyi önemsediğiniz. Farklı kurumlarla, farklı yapılarla falan filan. Yani mesela Amber'in içinde bir şey olabilir, efendim bir eğitim kurumuyla bir şey olabilir. Şimdi eğitim teknolojileri zirvesi var mesela onlar dediler böyle bir şey yapalım orada olabilir mesela ben eğitim tarafına kendi adıma daha çok güveniyorum bu, bu tip ufak tefek organik şeyler yapmak lazım dün eğitimden bahsettim bu arada ve küçük küçük fuarlar yapmaktan bahsettim sen aslında hep çocuklara yönelik de çalışmalar yapmak üzerine düşünüyorsun ben yani kişisel olarak motivasyonum daha çok şey keyif alıyorum 8 senelik üniversite ders veriyorum tasarım öğrencilerine ders veriyorum. Ee, ve tasarım öğrencilerini etkileşim, fiziksel etkileşim vesaire yani programlama da öğretmem gerekiyor. Ve sonuçta senin özellikle teorik dersleri vermemeye başladım. Daha çok Hı. pratik dersler veriyorum, Şimdi bunları verirken şimdi tasarım öğrencisi Türkiye'de bir matematik altyapısı olan, efendim bir işte şey programlamayı genelde becerebilecek olan bir öğrenci profili olarak kabul edilmiyor ki pratikle çok fazla değil. Ee, o yüzden çok basitleştirmeye başladım eğitim metotlarını. Basitleştirdik, basitleştirdik, basitleştirdik. Sonra bir baktık, i̇şte Kodur Dojo <gülüyor> projesi çıktı işte bu çocuklara herkes eğitim versin kendi mekanında falan gibi proje çok güzel proje. Neyse biz de verelim dedik. Duyurduk işte Temmuz'un sonunda hani çocuklar, duyanlar gelsin falan dedik. 6-7 tane çocuk geldi zaten. İnanamadım yani böyle bayağı üniversite verdiğim araçlar o kadar basitleşmiş ki bu çocuklar da yapmaya başladı. <gülüyor> Ve Baya iki ayda birisi işte ilk aplikasyonunu çıkardı bu Google Efendim işte birisi Arduino'da, Arduino dersi yapıyoruz hani zorlanırlar falan diyoruz. Baya tıkır tıkır yapıyor. yapıyorlar yani. En, en derste, küçük altı sanırım. Altı yani. Altı, altı yani. İkinci derste öyle 10 yaşında çocuk geldi, şey dedi ya ben Unity ile ateş atma kodu buldum. Onu copy paste falan ki yani Unity böyle C-Shark'da yazılan falan yani şey, yetişkin hı hı. development environment gibi düşünürüz. <gülüyor> 10 yaşındaki çocuk diyor ya işte ateş almak oldu onu kok bestlettik çalışıyorum, tamam şeyini gelince işler değişiyor tabiçesi fizik kinetik dedi sana dedik aa olur falan dedi kinetik taktı işte fuarda kinetikle jump kırma oyunu falan yaptı ben yapamam yani bilmiyorum hiç bağlamadım kinetik ünitä falan ünitä açmadım hiç yani ve kendim kendi yapıyor işte zaten kudurocunun biraz mantığı orada yani sen bir şey öğretmiyorsun yani zaten <gülüyor> onlar yapacak <yapabilir, gülüyor> sen. sen diyorsun ki tamam yani al malzeme bu bilmem ne bu Aramayı bilmiyor belki, terim bilmiyor falan. Onları söylüyorsun. Bir de yani normalde hep böyle şey ya, çocuklar garip bir yapıyorlar, hissi var üzerlerinde yani etrafındakilerden. Onu kaldırıyorsun his olarak. Yani yaptığınız her şey normal. Çünkü yanında onun gibi biri var, o da başka bir garip bir şey yapıyor. Hı -hı. O zaman ne oluyor? Normalize olmuş oluyor. Normal olan bir de sağlıklıdır yani. Sağlıklı. Kabul görüyor. Tabii kabul geliyor. şu var, şimdi mesela Bager daha, daha çocuklarla şu işte, Hakan, ortaokul, Ziya Özel, ben mesela daha üniversite yeni mezun olacaklarla falan görüşürüm. Çünkü o çocuğun normalize olması için taraftandım taraftan da bununla hayatını kazanabilen hani rol modelleri de olması lazım. Hı hı. Şu anda orada bir eksiklik var. Bizim alt nesil bir şekilde tam girmedi bu orana. O yüzden orada bir var. Şu anda üniversite mezunları falan giriyor ama 2-3 sene ilk deneyimi olan pek kişi yok. Herkes ya 5 senedir bu işle ya yeni başlar bir şey. Ee, dolayısıyla e, yani bence o zinciri tamamlamak lazım. Ee, şimdi hani sonuçta biz bunu öğretiyoruz, öğretiyoruz. Ama çünkü üniversiteden mezun olduğunda yine e, x bir şirketi girip normal şey çalışacaksa, sabah, seneze, akşam beş çalışacaksa veya hani, endüstriyel iş yapacaksa falan neyse alıştığınız işlere Hı. girecekse o zaman onun da yine aslında çok bir anlamı yok ya. De çok hobi seviyesinde bir şeyden ha. bahsediyor oluyorsunuz o zaman yani. Yaşam modeli olmuyor yani. Onu biraz daha yaşam modeline için böyle rol modeller çıkarmak, yani bakın hani bu adam böyleydi, bunları bunları yaptı, bak şimdi... Hala hayatta. Hala hayatta, hala. hani eğilmedi, <gülüyor> ne bileyim işte dedi, sokakta Hayat yaşamıyor bir falan. Ha. Onları da bağlarsak bu sefer tüm hani bunun çocukluk hevesi değil de hı hı. bunun bir hayat tarzı olabileceği ortaya çıkıyor. Yani illa buradan bürünün hayatını kazanmasına gerekmiyor. Zaten evet. bizde iş dünyasında çalışma o kadar ağır saatlerle yapılıyor ki insanlar nefes alacak zamanlar duramıyor ve zaten şimdiki gençler çok daha fazla böyle daha hafif işler peşindeler aslında. Çok kazanayım, Yaşayacak kadar kazanayım daha zamanım olsun. Bu çok iyi bir kafa aslında. O zaman belki yan da yürüyebilir. Okey bu da bir sorun değil. İlla herkesin full böyle yaşamasına gerek yok ama bir şekilde e, bunun bir hobi, bir merak, geçici bir heves, bilmem ne olmadığını göstermek gerekiyor. Ve onlar birbirlerini gösteriyor bu arada. Yani 10 yaşında çocuk 20 yaşındakini aa bunlar neler yapabiliyor gösteriyor. 20 yaşındaki 10 yaşındakini aa bak oradan para kazanıyor kendi evinde yaşıyor bilmem ne falan gibi şeyleri gösteriyor. Bir şekilde bir hat oluşuyor. E biz de zaten kafamızda yavaş yavaş bu bütün hattı görüyoruz. Yavaş yavaş belirginleşiyor yani Tam geçiş sürecinde gibiyiz diyebilir miyiz bunun bayağı için? Bir, bayağı Bayağı. Bence zaten çok uzun bir süre geçiş olacak. Hı -hı. Yani çünkü artık hayat o kadar dinamik ki, bundan sonra hep geçiş gibi Hı -hı. Yani sürekli yeniyi gör, ona adapte ol, geç. Kalıcı olan, demin dediğim gibi anca şey olur. Yani hiç huzurun kalıcı evet. olabilir o modelden bu modele geçirilecek bir şey değil de Hı -hı. sizin de aynı anda götürülüyormuşuz göreceğiz belki de yani. Yani net olarak mesela Fab Lab fikri de çok fazla alana dahil bir insan değilim ama Fab ne olduğunu, neler yapabileceğini az çok anladığım zaman direkt bu gerçekten endüstri devriminden sonra işte bir dijital devrim vardı. Ondan sonraki devrim varsa herhalde o da budur. Yani bu do it, it your öyle öyle. maker'dır. Fab mantığıdır diye düşündük. Bitsen atomuz muhabbeti o yani. Hani eskiden tam fiziksel şey vardı. Sonra sanal dünya, işte ilk sanayi devrimi, ikinci sanayi devrimi, ikinci de olarak şey yapıyor. Şimdi üçüncü sanayi devrimi yani. Artık dijitalle ve fizikselin birleşik, beraber bir uyum içinde geliştirildiği bir ortam. O da üçüncü oldu. O yüzden o şey oldu. Hakikaten üçüncü sanayi devrimi olarak geçiyor. Orada şey var, ee, bu 3D printerler çok popüler şimdi bu konuda burada çok büyük bir yanlış anlaşılma var yani daha doğrusu içini görmeme durumu var genel evet. konuştuğumuzda hikaye şuraya doğru gidiyor bazı şeyler satın alma refleksinin dışına çıkıyor başka şeyler onların yerini alıyor aslında şimdi onları iyi anlamak lazım yani sen bir malzemeyi satın alıp Çin'den buraya getirtmek yerine modelini satın alıp Kendini Hı. üretebiliyor Hı. olmanın farkı ne? Şimdi onu anlamak lazım. İstanbul'da bunun neredeyse bir farkı yok. Çünkü İstanbul'da her şey çok hızlı geliyor. Yani ben bayağı şuradan yemek sipariş ediyorum. 15 dakika sonra geliyor. Çin'den elektronik bir şey sipariş ediyorum. 10 günde geliyor yani. E hiçbir sorun yok. 3D falan ihtiyacımız yok İstanbul'da yani. Her şeyi yapıyoruz. Çok özel durumlar için var yani. Kendi vücuduna özel bir şey öğreteceksen var. O şu anda o kafada kimse yok zaten. E, ama Kars'ta kar yağdıği zaman iki ayl yollar kapalıysa o tedmitlere çok ihtiyaç var. Hı -hı. Yani hayat kurtulur. Anladılıyor muyum ya? Yani bayağı orada böyle şey yapar, stent yaparsın yani ameliyatta, malzeme üretirsin falan. Şimdi daha onları anlamadım. Hı -hı. Ama anlayacağız. Bir şeyler değişiyor. Sadece her şey e, değişmeyecek ama dijitalden kazandığımız kültürü Fizikseli uyarlamaya başlayacağımız bir 20 yıla 30 yıla giriyoruz. Çok taze oyun evet. Ve şu anda şey dönemindeyiz. İnternet kafe açılma dönemindeyiz. Ayrısında chat yapıyor durumundayız yani Hı. 3D printerlerle. Biz de işte alıp böyle yani güzel oldu ne güzel bastık falan diyoruz. Yani tornavida bastı, vida somun bastığımıza deli gibi seviniyoruz mesela onu bastığımızda falan. Hı. Çok başındayız. Bizden şu an etraf şeyle duracak yani 3D kırtasiyeler. ...şey özellikçi malzemeleri, evet, özellikçi kafasında böyle bir sürü şeyle dolacak. Bu hikaye o değil. Bunlar geçiş dönemi. Hı -hı. Hikaye, sen evdesin, aklına bir fikir geldi. Biraz da biliyorsun işi. Ooo şöyle bir mekanizmayı şuraya takarım. Pencerenin köşesi kırıldı, oraya şöyle bir menteşe yaparım. Aldım telefonunu, oradaki çukur taradın, bastın, yapıştırdın, oldu. Ha, şimdi bunun için ne gerekiyor? Evde o zaman bazı ham mi olması gerekiyor. Hı -hı. Yani onu basabileceğin ham madde olacak yapıştırabileceğin an madde olacak, bastıktan sonra işleyeceğin bir madde olacak falan. Sen gidip böyle bir yerden mesela kıyafet almayacaksın belki, iklik alacaksın. Alet çantasından anladığımız şey değişecek. Evet. Ellerdeki o evet. zıvır zıvır çekmecisinin aslında çekimi bir <gülüyor> boyutu biraz değişiyor. Ama o çekince kalacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Tozlanmış ton evdelerden kaçış yok. Yani şeyi düşünse mesela kıyafetin hepsini aşağı yukarı kıyafet, üretilen kıyafetin %50'sini evde üretebildiğini düşün. O yani, zaman sektör ne hale gelecek? Evet. Bu da başka soruydu doğrusu. Evet yani sektörün yapısı değişiyor. Sana ham maddesi adam sana reklam yapmaya başlıyor mesela. Hı -hı. Çünkü ham madde süper değerli oluyor. O halde, fabrikatör birisi hangi ham madde olduğu ile ilgilenirken ev hanımları bu sağlığa zararlı birazmış. Bilmem ne yapalım Hı -hı. bak bunu mikrodalga koyunca ha, abi şöyle oluyormuş. Evet olduğunu. aynen öyle bunları konuşmaya baş. İçinde bilmem ne maddesi varmış konuşulmaya başlanacak Hı -hı. aslında. Ama yine aynı dünyada yaşıyor olacağız. Yani bir şey değişmiyor. Sadece biraz bekleyelim. Yani biraz daha zaman var gibi. Ee, yani girişmek isteyenler erken denemeler için girebilir Biz evet. de şu an onu yapıyoruz aslında. Yani ben ilk 3D Printer'ı 5 yıl önce falan yaptım. E, Rep yaparım. Ve hani sadece yapmış olmak için parçası olayım diye yaptım. hiç kullanmadım yani. yani üniversitede bilmem ne. Şimdi biraz daha kullanmaya başladım. Bir 5 yıl sonra falan biz bayağı iş üretim sürecimiz içine evet sokmuş olacağız. Yani gerçekten işe yarar. Ya ulan, yani Osman şimdi yapıyor mesela işte bir devre bir şey yapıyor, ona bir kap basayım. Bir falan. parçanın mesela işte montaj parçasını tasarlamaya başladım. O yaptığım şeyin bir yere sabitlenmesi lazım. Ve yaptığım şeyin de sabitlenici yerinde geometrileri abuk sabuk. Onu ona adapte etmek için böyle özel bir parça tasarlamam Yani o, o tarz şeyleri gidip, gidip artık... E, şimdi. Şeyde, Maker Faire'de de o vardı, yani çok fazla 3D Printer'ci var ama basılan şeylere baktığında çoğu hala işte standart örneklerden işte robot bastık, e, vazo bastık falan. Sanatım kafasının çok da ötesine geçemedi. Ama yani. öte yandan şeylerde de vardı işte, <gülüyor> in future, oradan çıkan çok farklı değişimler var. Şimdi in a future diye proje başladı mesela, Hı -hı. E, 3D Printer'dan çocuklar için protez basıyorlar. Hı -hı. Normalde protezler çok pahalıyken ve çocuk gelişme şu anda sürekli değiştirmesi gerekiyorken bunu 3D printer yapınca hem diyor böyle yani 10.000 liradan 200 liraya düşüyor miktar diyeyim. Hem sürekli yenisini biliyorsun, kırıldığını tamir edebiliyorsun. Öte yandan çocuklara özel şey de yapabiliyorsun. İşte birine üstüne led koyuyorsun, iron man oluyor. bilmem ne yapıyorsun, Hı -hı. wolverine oluyor gibi gibi daha sempatik şeyler de çıkabiliyor. Ben o tarafta daha şey olacağını düşünüyorum. Biraz daha o tarafta o daha ilginç geliyor. Yani daha tabii şey bu yani. dediğim protez kısmı Evet çok önemli. Bir, çok da üstüne şu anda konuşmadığımız başka bir endüstri. Bir de organ meselesi var aslında. Yani ne kadar işler işlemez şu anda belki kestirmek zor ama e, kulak yapan ha, mesela Stellark var. Evet. Organ printer kafası tabii yani şimdi organik doku basma ilginç yani bitki basabilirsin, atıyorum yosun basabilirsin. Ya da atıyorum çikolata basabilirsin. Ben şimdi mesela oradan başka bir yere çekeceğim konuyu. Yani oralar daha çok daha deneysel durumda ama ilerleyecek. Daha da deneysel evet. bahsettikleri müziği. Ee, yani şey çok önemli. Şimdi 3D pırtıklı insanlar bahsederken hep şunu görüyorum. Aa bir her şey çok kolay olacak bir tuşa basacağız tam elimizde falan. Şimdi e, aman diyeyim yani en korkutucu nokta bu. Bu değil. Bak demin o zaman dediğim kendime ihtiyacım olan özel bir şey gerekiyordu. Onu tasarlıyorum, basıyorum. Ki benim işime yarayacak o alet yani yine kendimizi tüketici kafasına sokup indireceğim Amerika'dan basacağım tek dışa gelecek bilmem ne yapmayalım. Bu aletin en önemli işe yarayan tarafı sana özel olabilmesi, senin değiştirebiliyor olman, 3 yani tane parametreyle değiştirdiği olmaktan da bahsetmiyorum baya fikir bulabiliyor olman bilmem ne tarafları. Mesela o çağdayız. yani Aslında bireyi çok öne çıkartacak bir şey. Kesinlikle. Işte ya da tam tersi yani. Her şey elinde olacak, basacağım gidecek Yani düşünsene evde şeyi basmışsın. Un, domates özütü, salça bilmem ne, şu bu diye bir printerım var. İşte bana karnıyarık yap diyorsun, yapıyor falan. Yani Bunun değil de hedefimiz yani. Cetgiller mi? Abi? Evet o değil yani. Oradaki hikaye. Oradaki hikaye gerçekten senin üretmeyi hayal ettiğin tarafta hızını inanılmaz arttırması yani sen diyorsun ki mesela şöyle örnek gözlük. Bir sürü kişi gözlük kullanıyor, değil mi? Hanginiz kendi vücudunuz özel bir gözlük kullandı? Hiçbirimiz kullanmadık ya. Yani. Gittik bir gözlükçüden aldık. Şimdi kendi yüzüne özel gözlük tasarlayabilecek durumdasın ya. Baya, ya o kadar özel ki gözlük değerken böyle her noktaya değişik eşit fan olabilir yani. Yani en pahalı böyle 50 bin liraya yaptırabileceğim özel yapım, gözlüğünden daha iyi bir gözlüğü evde basabilir miyim? Şimdi şu anda mesela o şey seviyesinde, geçen Umut yapmış, internette de gördüm. biraz şeyler var, ee, kurabiye kalıbı, <gülüyor> evet, kurabiye, evet, kurabiye kesme şeyleri var. Dondurma ya. kalıbı falan var. Evet. Yani onları şimdi 3D printer'dan yapıp işte e, hani sabit yıldız ıvır zıvır varken Hı. işte Umut ne basmış, Batman logosu basmış mesela, Hı. kurabiye yani Batman gibi çıkacak. Buralardan başlayıp başlayıp ilerleyecek. E, bir şey durumu var farklı malzemelerin de entegre olmasıyla çıkan aslında tüm üretim mantığını değiştirme durumu var. O olacak mı emin değilim. Şimdi şu anda bildiğimiz üretim daha montaj bazlı üretim. Farklı parçaları birbirine yapıştırıyoruz, takıyoruz, vidalıyoruz falan. Ama şimdi bu mesela işte iletken filamentlerin çıkışıyla falan şey de olabilir, yani kap, yani önce plastiği basıyorsun, sonra devreyi basıyorsun yine 3D printer'dan sonra parçaları basıyorsun gibi gibi de Zaten ilerleyebilir. Zaten elektronik bir sistem Ha. evet. O zaman işler değişir ama şu anda <gülüyor> mühendislik olarak da aslında ona bence çok hazır değiliz. Çünkü şimdiye kadarki mühendislik külliyatı o kafada tasarlanmamış. Hı hı. Yani hep montaj parçaları işte onun ona işte atıyorum şey toleransı, geçiş toleransı falan gibi şeyler tasarlanmış. E, o anlamda bir ciddi değişim var ama ee, tabii bunun e, yayılması ve esas kendini parlatması, çıktısını göstermesi zamanla olacak bir tabii, Mesela düşünsene, kap basıyorsun, kabı ne yapacaksın? Dışarıya yere koyacaksın. İşte ortamdaki ısıyı alabilecek, bilmem ne yapacak falan bir iş var. E kabın yüzeyini atıyorum solar enerji alabilen bir filamentten basıyorsun. Hı hı. İçine bilmem ne basıyorsun gibi gibi. Doğadaki organik malzemelerin herhangi bir özelliği neredeyse işe yarar durumda yani o yaramayan tarafları da var burada mutlaka ağacın ama ağacın çoğu yeri bir şekilde ağacın ağaç olmasını etkileyen bir şeydi yani bir tarafı kabı onu koruyor öbür tarafı bilmem ne değil kabı aynı zamanda bilmem ne de yapıyor çünkü her şey işletiyor Ya o eskiden oymuş evet yani, çiçek meyveye dönüyor aynen bizim de üretebileceğimiz malzemeleri böyle üretme şansımız olmaya başlıyor yani çünkü fabrika çok şey yani 20. yüzyıl eee Otomasyon, tek tip üretim, işte çok ünlü filmler, çok ünlü starlar, çok ünlü televizyon kanalları, bilmem ne iken 21. yüzyıl Rönesans adamının geri dönüşü gibi. Evet. <gülüyor> Ve bu da zaten onu gösteriyor yani. Bütün maker hareketi Rönesans adamı geri geliyor. Çünkü sen şey istemiyorsun yani aldığın eğitime bakıyorsun, profesör olmak için eğitim alıyorsun. Yani ilkokul 3'te, ilkokul 5'te gösterdikleri matematik. Sanki çocuk ileride üniversite profesi olacakmış bir gösterilen. O amaçla gösterilen. Niye öğrendiğini bilmiyor çocuk. Yani hep baktığında 20. yüzyıl modeli her şeyde böyle. Onu star yapmak. Aslında bakıyorsun starlar kaç tane kaldı? Yani 5000 kişi için bütün eğitim modelini, bütün şey ticari modeli falan olmuş diyoruz. E bu değil ki olay. Daha çeşitli yapılar lazım. Ve şu anda artık o hakkımız var. Çünkü şöyle komik şeyler oluyor. Fabrika diyor ki ben daha güzel basıyorum canım sen tridiprinter basıyorsun da ben daha güzel basıyorum. Fabrika tamam diyorsun fabrika üreticeksin. Şekil i̇şte kalıplar çıkartılıyor, mühendisler projeyi tasarlıyor, bilmem memnecep telefon, cep telefonları mesela. İki yılda olur hale geliyor proje, iki yıl dinamik değişiyor. Sistem değişiyor. Evet Başka işte değişiyor. Aynı şey. cep telefonu kalmıyor saat çıkıyor. Fabrika bu yüzden çöküyor. Bak şeyden değil yani öbürü daha güzelden değil ekonomik olarak. ...anlamsız olduğu için fabrika çökecek. Yani biz geleceği keyfimize göre tasarlayamayız. Gelecek dinamikler üzerine oluşur. O yüzden fabrika yapamadığı için çökecek. Çünkü sen daha hızlı bir bilgisayara değil... ...daha doğru bir bilgisayara ihtiyaç duyduğunu fark edeceksin. Çünkü onun hızlanması hızlanması bir yere kadar okey. Ama sonra diyeceksin ya hızlanıyor da USB port yok. Ne yapayım ben bu telefonu? Bağlayamıyorum <gülüyor> bilgisayarı iki tane müzik atamıyorum. Ee ne yapacağım? Ha diyeceksin o zaman daha dinamik yapılar bilmem ne harcayacak. O, o devrim geliyor işte yani aslında. Yani büyüklerin başka büyükler çıkacaktır da ham madde büyükleri bilmem ne o tasarım mesela değer kazanacak. Bu çok belli yani. Şeyler çok artacak. Lisans çok önemli sahibi olacak. Yani telif haklarında büyük kavgalar yaşayacağız evet. yani. Çok büyük kavgalar yaşayacağız. Şu anda bile bayağı yaşıyoruz ya. Ama işte daha da büyüyecek çünkü tasarım çok önemli olacak ve açık komiteler çok değerli hale gelecek yani insanların birbiriyle tasarımlarını paylaştıkları. Çünkü şöyle düşün, bir şirket var, ne tasarlıyor? İşte bardak tasarlıyor. <gülüyor> Dünyanın en iyi 10 tane bardak tasarımcısını almış, tasarlatıyor falan. Sen 1000 tane bardağa meraklı insansın, <gülüyor> ezerler 10 kişiyi. Hobi olarak yapıyor fark etmez yani. O 1000 kişinin kolektif kafası 10 kişi ezer, çünkü zaten kullanıcı yani şey dediği kullanıcı artık ne istediğinde biraz daha fark ediyor olmaya başlıyor. Hı -hı. Malzemeyi daha kendini... tanıdığı zaman da belki artık çok daha hakim bir şekilde hareket edecek. Tabii, tabii. Yani burada o bütün şey değişiyor bak işte şirket modeli değişmeye başlıyor. Doğruysa senin oradaki klasik en babaları tutayım çok iyi eğitim görmüş çocukları alayım şirket kurayım kafası biz bir komite kurduk arkadaşlar takılıyoruz. Abi Arduino örneğini anlatsın mı? Yani Şimdi işte şey var mesela Arduino <gülüyor> çıkışından beri zaten sanat ve için gelinmiş bir elektronik aldı. Ve ilk çıkışından beri sana tüm, yani bir adet Arduino edinmen için gerekli olan tüm malzemeleri, üretim planları, şeyleri her şeyi veriyor. Yani kopyasını yapabilirsin. Kopy yani sen Arduino şirketine neyse, bir kuruş kazandırmadan Arduino sahibi olabiliyorsun. Ve Arduino bu duruma okey. Bu durumda bir sıkıntısı yok. Bunun için yani böyle çıktı zaten. Seni buydu. Hı hı. Ee, nasıl diyeyim, stratejisi buldu belki de şey olarak, daha hayır işi gibi, daha hani e, insanlığa açık ve hani en önde gösterdiği şeyin ticari kaygısı olmadığını, daha sosyal kaygılarla çıktığı bir şirket olduğunu göstererek başladı. Ve şu anda, yani Intel bile, hani elektronik devleri bile artık Arduino uyumlu kart yapmaya başladı. Öte yandan Arduino'nun mesela ilk kart, yani şu anki genel kartına bakıyorsun, adamlar hakikaten bunu sabahlayarak yapıyorlar. O yüzden bir yerinde hatası var. Bir yerdeki işte bacakların aralığı bir değil de yarım kalmış. Hı. Ve o bozukluk artık onun alamet farkı haline geldi. Onu düzeltmediler. O öyle kaldı. Çünkü ilk seriörü çıkardı, için de ona uyumlu kartlar ha. çıkartıyor millet. Şimdi değiştirilsin iş. Yani dolayısıyla hani o hata gibi gördüğümüz şeylerin aslında hata olmaması durumlarını <gülüyor> bayağı iyi açıklıyor. Öte yandan da hani bu tarz büyük şirketlerin Mesela biz Intel'in içeriğini çok iyi bilmiyoruz. Yani Intel'in yaptığı en iyi iki hamle neydi? İşte Open Sim ile Open çıkarmasıydı. Kendi işlemcilerinin üstünde çok iyi çalışan algoritmaları açık verdi, açık kastım yani herkese beleş verdi ve o sayede o işlemciler daha çok satıldı. Çünkü onların kullanım yollarını kolaylaştırdı. Arduino da baya onun gibi çıktı aslında. E, ve şu anda yani dünyada kaç tane Arduino kullanıcısı varsa. De ...bu işte farklı kodlarla veya farklı devrelerle destek atan kişi varsa... ...herhangi bir mühendislik şirketinin mühendis sayısından çok çok daha fazla. Hı. Yani çünkü atıyorum, sallıyorum şu anda, diyelim ki Google'da 10.000 tane mühendis çalışıyor. 10.000 tane eleman var. Arduino kullanıcı sayısı böyle 3-5 milyon falan Yani ağır eziyor. Şey Aynı şey... Değil değil de o o, o alarmtifi arkadan gideceğim. Yani Intel'in şu an ürettiği Arduino uyumlu kart demek... O Intel'in hatası, Arduino hatası, hatası Intel'in kartının ediyoruz. üzerinde var şu anda <gülüyor> ve kalmak zorunda. Yani bu aslında büyük bir konu hatta Intel o kartı çıkardı. Mesela geçen sene tanıtımını yaptı e, Türkiye'de ve yani bayağı hala sorunlu durumda. Şimdi 3D Printer'lerde aynı şeyi yaşıyoruz. En ünlü Hı. 3D Printer markası ne? Ultimaker falan diyor. yani bunlar böyle büyük markalar, HP değil yani. Hı. HP şimdi çıkartıyorum diye reklamını yaptı, ben böyle dört gözle bekliyorum çalışacaktım o printer diye çalışmasına imkan yok ya. Net bir şekilde söylüyorum. Yani çünkü çeşitlilik o kadar önemli ki bu devirde. O team tasarlanırken o kadar çok ilginç topluluk yorumlarını bilmem neleri alarak yapıyor ki sen onu koyarsın ve derler ki abi bu sadece şurada çalışıyor. Böyle olmaz ki bu işlerden. Kimse almaz onu. Yani devlerin o şeyleri çok zorlaşmaya başladı işleri. Benzer şey blender var mesela. Şimdi büyük firmalar müşterisini tanımadan onlar için ürün çıkartıyor ya aslı mevzu orada patlak veriyor. Çünkü şu anda o büyük firmaların müşteri dediği insanlar bir ürün çıkartıyor oluyor ve adam yani kendi derdini hallediyor. İşte Blender diye bir program vardı. Mesela 3D modelinin <Gülüyor> programı. Adamlar dedi ki kapatacağız biz bunu. Blender kullananlar satın aldı şirketi. Programı satın aldı bayağı Ve tüm kodlarını açtı. Şimdi Blender artık open source bir program ve herkes hala hayvan gibi geliştirmeye devam ediyor. Ee, dolayısıyla yani bu tarz işte müşterinin artık müşterinin şeyin ortadan kalkması, müşterinin kendi üretimini yapıyor olması, kendisine özel kastını e, yapabiliyor olması e, sektörü çok değiştiriyor. Açık dergi.